Ankara'dan yaklaşık 2-2,5 saatlik uzaklıkta yer alan Kastamonu'dayız. Burada uzun yıllar öncesinden beri ismini duyduğumuz, Kastamonu'nun manevi insanlarından Şaban-ı Veli Hazretlerini ziyaret edeceğiz. 1400'lü yılların sonlarında doğmuş. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını kaybettiği için yetim, 2 veya 3 yaşlarındayken, Annesini kaybettiği için de öksüz kalmış. Daha sonra hayırsever bir hanımın yanında hayatı geçmiş. Onu evlatlığa kabul etmiş. Bu hanımefendi, Şaban Efendi'yi manevi evlatlığa kabul etmekle kalmamış, tahsilini yapmasında hem maddi hem de manevi elinden gelen her şeyi yapmış. Hatta tahsilini tamamlaması için İstanbul'a dahi göndermiş. Yine Kastamonu'da bulunan, Taşköprü'de ilk tahsilini yapmış. Akli ve nakli ilimleri, özellikle Kur'an, hadis ve tefsir ilimlerinde bilgilerini derinleştirmek için Kastamonu'ya gelmiş. Burada okuduktan sonra bununla yetinmeyerek, ilim ve fazilet diyarı olan onca alimin tedrisatının olduğu İstanbul'a gitmiş. Orada Fatih Medreselerinde eğitimini tamamlamış. Öğrenim yıllarında güzel ahlakı, ağırbaşlılığı ve çalışkanlığıyla hocalarının teveccühüne mazhar olmuş. Şaban Efendi zahiri ilimlerle tatmin olmamış ve irfan yolunda kendini geliştirebilmek için bir mürşidi kamil aramaya başlamış. İstanbul'daki bazı şeyhlere halini arz etmesine rağmen gönlü bir türlü bunlara meyletmemiş, arayışına devam etmiş. Bu arada Fatih medreselerinden o zaman icazetnamesini de almış. Hocalarının medresede müderris olarak kalma teklifine karşılık biraz zaman istemiş. Nihayet memleketine dönmek için manen işaretler aldığını söyleyen Şaban Efendi, hocalarıyla helalleşmiş ve bir arkadaşıyla birlikte Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıkmış. Yolculuk sırasında daha önce adını duyduğu Hayrettin Hazretlerini ziyaret etmek istemiş. Yolculuğun kalan kısmında, İstanbul yoluna doğru gitmekte olan iki derviş görmüşler. Dervişler, siz Şaban hocamızsınız. Hayrettin Tokadi hocamız, Kastamonulu Şaban efendi İstanbul'dan dönüyor. Onu alın, deryaha getirin buyurdu. Biz İstanbul'dan gelen Kastamonulu Şaban efendiyi bekliyoruz derler. Bunun üzerine Şabanı Veli Hazretleri Kastamonulu Şaban benim der ve iki dervişle Hayreddin Tokadi Hazretlerinin dergahına gitmek üzere yola koyulur. Yatsı namazında orada olurlar. Namaz tekkede kılındıktan sonra oradaki zikir halkasına katılırlar. Zikir biter, dua ve niyazlarda bulunulur. Lakin Şaban Efendi bir türlü kendinde kalkacak dermanı bulamaz. Sadece yemek yiyor, abdestini alıyor, namazını kılıyor ama onun dışında Hiçbir hali kendinde hissetmiyor, gücü yok. Üç gün bu böyle devam eder ve onlar üç gün dergahta misafir kalırlar. Üçüncü gün Pir Şabanı Veli Hazretleri'nin arkadaşı, ''Üç gündür burada kaldık, artık destur isteyelim.'' deyince, gözündeki yaşları silen Şabanı Veli Hazretleri, ''Kardeşim'' der, ''Onlar bir zinciri taifedir. Aşıklar kendi taraflarını ve silsilelerine çekerler.'' Onların cezbeleri galip geldi. Var sen güle güle git. Bana burada kalmak göründü. Der arkadaşını uğurlar. Ve 12 sene boyunca orada kalır. Hayretini Tokadi Hazretlerine biad eder. Nefsini terbiye etme yoluna girişmiştir. Nihayet bu tamamlanır. 12 yıl sonra hilafet duası kendisine yapılır. Hayrettin Tokadi Hazretleri ona icazet verir. Sana hilafet verildi. Memleketine dön, irşad soframızı orada kur, aşık ve sadıkları irşad edip doğru yolu göster onlara der. Nihayet 1530 yıllarında Kastamonu'ya gelir. Kastamonu onu çok sever. Sohbetlerine binlerce kişi katılır. Aynı zamanda da birçok talebe yetiştirmiştir. İlim halkaları günden güne çoğalır. Öyle ki vefat edinceye kadar 360 halife yetiştirmiştir ve 1569 yılında vefat eder. Şu an görüntülerde gördüğünüz, anlatmaya ve göstermeye çalıştığımız dergahın bahçesine defnedilir kabrinin yanında da kendinden sonra gelen yine talebeleri ve hizmetinde görevli insanlar yer almaktadır. Maneviyat dolu bir gündü. Birkaç dakika da olsa nasiplenmenizi istedik. Türçü lisan ettiysek affola. Bir başka ziyaretimizde buluşmak ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanet olun.